E nasıl oldun Karagöz'üm? Biraz daha iyiyim Hacıvat. Sevgili dinleyiciler... ...Karagöz'ümüz görünmez bir kazaya uğradı da... ...onun için sordum. Kazalar desen daha doğru olur. Aa evet evet haklısın. Kazalar. Artık biraz daha tedbirli davranmalısın Karagöz'üm değil mi? Ben tedbirimi aldım. İlk ve tek tedbirim... ...hanımın evden gitmemesi. Böyle tedbir olur mu canım? Üç yaşındaki çocuk değilsin ya... ...arada tek kalabilirsin. Ya Hacıvat yaşadıklarımı çabuk unuttun galiba... Efendim ben Deniz'in hanımı memlekete gidince evde tek kaldım tabii. Boğaz işi de bize kaldı. Gireyim şu mutfağa bari yumurta kırayım dedim. Aldım tavayı koydum ocağa. Yağ döktüm içine. Başladım yumurtayı kırmaya. Yumurtayı içine isabet ettiremedik tabii. Döküldü yere. Onu toparlayayım derken yağ kızdı başladı alev almaya. Allah Allah Allah. Allah. Tutuştu perde. Eyvah eyvah eyvah. Onu zar zor söndürdüm. Üstüm başım is oldu gittim manyoya girer girmez yer ıslakmış paspasa basınca düştüm. Doğrulayayım derken başımı baya vurdum. Eyvah eyvah eyvah. Bu sesleri duyan komşular kapıyı çaldı. Yüzümün isiyle kiriyle açtım kapıyı. Tabii beni tanımadılar evde hırsız var diye polisi aramışlar. Yahu hırsız çalan kapıyı açar mı hiç? Ben de onu dedim karakolda. O halinle dediler o zaman anlattım inanmadılar. ...tutturmuşlar ya beceriksizin tekisin ya da hırsızsın diye. Benim ben olduğumu anlatmak için akla karayı seçtim. İnandılar sonunda. Bizim hanım devreye girdiğinde zar zor ikna etti valla. E ne dedi acaba? Hayatta ilk defa benim hakkımda olumsuz konuşması için dil döktüm hanıma. Yahu diyorum ne kadar beceriksiz olduğumu, bir yumurtayı bilek kılacak adam olmadığımı söyle polislere. O da tabii evlendiğimiz günden beri bütün yaptığımız salkarlıkları ve salaklıkları saydı döktü. Haydi. Aman boş ver ki iyi ki döktü. Ondan sonra bıraktılar beni. Hahaha <gülüyor> iyi olmuş efendim. Evet aynen polisler de aynen senin böyle <gülüyor> yaptığın gibi gülüp eğlendiler. Çıkıştı da teşekkür ettiler. Hayatlarındaki... ...en güzel mesai yaşattığım için onlara... ...bu teşekkürü borç bilmişler bana. Ya Köşüm, ...boşuna demiyorlar ev kazalarına karşı dikkatli olun diye. Kaza sadece dışarıda olmuyor ki efendim. Dışarıdakini en azından tahmin edebiliyorsun Acı Yivat. Doğru doğru. O yüzden görünmez kaza dedim ya Karagözüm. Hoş bunlar çokça yaşanır olduğu için... ...artık görünür kaza oluyorlar. İster görünür ister görünmesin. Ben ağzımın payını aldım. ...hanım bir gelsin iyi bir ok çekeceğim. Sonra da o nasıl beni işe gönderirken dua edip üflüyor... ...ben de onay edeceğim. Haklısın, çok haklısın efendim. Ama burada senin de biraz beceriksizlik gibi... Aman süremiz de dolmuş ya Hacı Yımatım. <gülüyor> Öyle bir kara ee, Peki o zaman sınırımızı aşmayalım. Efendim bugün de geldik muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Af Affolat. <gülüyor>